Merhaba, ben Zenubi Ezgi Kaya. Programı Uygaraz esmi yerine bir süreliğine ben sunacağım. Kendisi Nisan ayının ortasına doğru yeniden bizlerle birlikte olacak. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Çevre Dostu Binalar Konseyi tarafından geliştirilen bir dizi kriterleri kapsayan LEED ve İngiltere'de binaların çevresel performanslarını değerlendiren BREEAM gibi yeşil bina sertifikaları için Türkiye'deki yatırımcılar her yıl yurt dışına binlerce dolar ödüyor. Sektörün talebi ise artık Türk Standartları Enstitüsü'nün yeşil bina kriterlerini belirleyerek bu nitelikteki sertifikaları vermesi. İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Barış Aydın, araştırmaların binaların yeşil veya çevreci olarak nitelendirilen kriterlere uygun inşa edilmesiyle, enerji tüketiminde %24 ila 50, su kullanımında ise %40 tasarruf sağlanacağını gösterdiğini belirterek, çevreci yapılarla karbon sanımında %39'a, Atıklarda ise %70'e varan oranlarda düşüşün olacağını söyledi. Yeşil bina kriterlerine uyulması halinde maliyetlerde sadece %10 artış olacağını kaydeden Aydın, Yeşil bina sertifikalarını da Türk Standartları Enstitüsü bu işi üstlensin, elde edilen gelirde kentsel dönüşümün finansmanında kullanılsın dedi. Birleşmiş Milletler üyesi 160 ülkenin bir araya gelmesiyle oluşan Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı İrena'nın Genel Sekreteri Adnan Amin ilk resmi ziyaretini Türkiye'ye yaptı. Enerji Bakanı Taner Yıldız'la bir araya gelen Amin, 2023 için yenilenebilir enerji alanında konulan %30'luk hedef çok iddialı. Bunun gerçekleşeceğine inanıyoruz. Çünkü Türkiye gelişmekte olan ve bu kapasiteye ihtiyaç duyan bir ülke. Bu hedefin daha da yüksek olabileceğini de düşünüyoruz dedi. Bakan Yıldız da Türkiye olarak bu çalışmada aktif olarak yer almayı düşündüklerini ve yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili Türkiye'nin büyümesini sağlayacak bütün yapıları sonuna kadar kullanmayı amaçladıklarını söyledi. Japonya Uluslararası İşbirliği Bankası, yenilenebilir enerji projelerinin desteklenmesi için Türkiye Kalkınma Bankası'na 100 milyon dolarlık finansman sağladı. Hazine Müsteşarlığı tarafından yapılan basın duyurusunda, Japonya Uluslararası İşbirliği Bankası ile kredi ve garanti anlaşmaları imzalandığını belirterek, Türkiye Kalkınma Bankası AŞ'e hazine geri ödeme garantisi altında 100 milyon dolar tutarında finansman sağlandığı bildirildi finansmanın yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği projelerinin desteklenmesi amacıyla kullanılacağı belirtildi. Minik tema İstanbul projesi başladı. İstanbul'da bir yılda okul öncesi ve ilköğretim çağındaki 25 bin çocuğu doğayla buluşturacak minik tema İstanbul projesi İstanbul İlminli Eğitim Müdürlüğü ile ortak yürütülüyor. 500 okulda yaklaşık 1000 sınıfta uygulanan ve okul öncesi ve ilkokul çocuklarına yönelik bir doğa eğitim programı olarak tanımlanan program kapsamında çocukların doğada hissederek, dokunarak, koklayarak, duyarak ilk elden deneyimler yaşamasına öncelik veriliyor. Rize İdare Mahkemesi, çevresel etki değerlendirme raporu hazırlamadığı için Artvin Yusufeli'ndeki HES projesinin iptaline karar verdi. Yusufeli Belediyesi'nden yapılan açıklamada, ilçenin Takkale Köyü Güngörmez Deresi'nde kurulması planlanan HES'in iptali istemiyle Riza İdare Mahkemesi'ne dava açıldığı belirtildi. Bilir kişinin yaptığı keşfin ardından hazırlanan raporda, belediyenin endişelerinde haklı olduğu ifade edilen açıklamada, Bilirkişinin ÇED raporu gerekli değildir görüşünün hukuka uygun olmadığı kaydedildi. İptal edilen proje için temiz yolu ise açık. Aynı mahkeme bir ÇED iptalini de yine Artvin'deki bir taş ocağı projesi için verdi. Arhavi Dikyamaç Köyü'nde Akıncılar Mahallesi karşısında açılmak istenen taşacağı ile ilgili olarak Profesör Doktor Avni Kuru ve arkadaşlarının açtığı dava sonucunda yürütmeyi durdurma kararı çıkmıştı. Bilirkişi raporu doğrultusunda Rize İdare Mahkemesi çevresel etki değerlendirilmesi yapılmasına gerek olmadığına dair kararı iptal etti. ÇED gerekli değildir kararının iptali gerekçeleri arasında ÇED proje tanıtım dosyasının yetersiz oluşu, yerleşim yerlerine yakınlık, jeolojik ve hidrobiyolojik şartların yeterince dikkate alınmadığı, çevresel etkilerin ve heyelan riskinin yeterince tartışılmadığı yer alıyor. Ekoloji örgütleri ile bürokrasi arasında yıllardır süren çevresel etki değerlendirme muafiyeti mücadelesi, Danıştay 14. Dairesinin kararıyla son buldu. 14. Daire, ÇED sürecine girmeden inşa edilmesi mümkün kılınan, 3. Boğaz Köprüsü, Ilısı Barajı, nükleer santraller gibi önemli projeler için ÇED sürecinin gerekli olduğuna karar verdi. Hükümet 2008'de ÇED yönetmeliğine eklediği geçici 3. madde ile 1993 tarihli yönetmelikten önce yatırım kararı alınmış projelere ÇED muafiyeti getirmişti. Ekoloji Kollektifi Derneği'nin açtığı iptal davasında Danıştay'ın kararını yorumlayan dernek avukatlarından Fevzi Özlüer, kararı içtihat yaratacak bir yorum ÇED'in demokratik katılım sürecine ait olarak yorumlanmasıyla ÇED'in ne olduğuna dair esasa ilişkin karar alınmış oldu diye değerlendirdi. Yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.